Sözlerime başlamadan önce han ancak Allah Azze ve Celle'ye mahsuzdur. Yalnız ona hamd eder ve yine ondan yardım dileriz. Amellerimizin şerrinden Allah'a sığınırız. Allah kimi doğru yola iletmişse onu hiç kimse saptıramaz ve kimi de saptırmışsa onu hiç kimse doğru yola iletemez. Ve şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah olmadığına, her şeyin yaratıcısı sahibi olduğuna ve yine şahid ederim ki Hazreti Muhammed, sallallahu aleyhi ve sellem onun kulu ve Resulüdür. Bundan sonra Allah azze ve celle Kur'an Kerim'inde buyuruyor ki: "Yaa eyuha ladin illa wa antum muslimun. Ey iman edenler." Ey Müslümanlar Allah'tan gerektiği şekilde korkun. Bunu kime diyor Allah Azze ve Celle? Müslümanlaradır, iman eden kişiye. Gerektiği şekilde kork ve Müslüman olarak öl buyuruyor. Buradaki önemli olan alimlerin tefsir ederken bu ayeti, neden Allah Azze ve Celle Müslüman olan bir kişiye Müslüman olarak öl diye emrediyor? Halbuki zaten bu Müslüman değil mi? Alimler diyorlar ki bunu tefsir ederken, kişi ne zaman öleceğini bilmez. Bugün mü öleceğiz, 10 dakika sonra mı, 1 ay sonra mı, 10 sene sonra mı, 5 sene sonra mı? Bu Allah'ın yanında olan bir, gaybı olan bir bilgidir. O yüzden Allah Azze ve Celle diyor ki, Müslüman olarak ver. Yani ölüm meleği sana geldiğinde seni Müslüman olarak yakalasın. Ölümün ne zaman olacağını bilmiyorsun. O sebeple alimler diyor ki kişi 24 saatini Müslümanca yaşayacak. Çünkü ölüm ne zaman geldiğini bilmiyorsun. Yani gündüz Müslüman, öğlen münafık, akşam kafir gibi yaşamaman için kişi 24 saatini nasıl yaşayacak? Müslümanca yaşayacak ki ölüm onu yakaladığı zaman, ölüm melek onun ruhunu almaya geldiğinde onu Müslüman olarak yakalasın. Ondan sonra asıl konumuza geçiyorum o da Allah Azze ve Celle bizleri yarattı bize rızık verdi ve bizleri başıboş bırakmadı bütün insanları Allah Azze ve Celle yarattı onlara rızık verdi ve onları başıboş bırakmadı onlara bir peygamber gönderdi kim bu peygambere uyarsa itaat ederse cennete gireceğini ve kim buna da karşı gelirse anlatabiliyor muyum onu da cehenneme koyacağını bize bildiriyor. Ve peygamberler, bütün peygamberler, Nuh aleyhisselam'dan, ta son peygamber olan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e kadar aynı misyonla gelmişlerdir, aynı davayı savunmuşlardır. Ve bunu bize Kur'an-ı Kerim bildiriyor. Ne diyor? Walakadbeat nafikullu ummetin en an yabdullaha ujtani bta'ud. Biz her ümmete bir peygamber muhakkak göndermişizdir. O peygamber ne söyledi? Allah'a kulluk edin ve tağutlardan kaçınız. Demek ki bütün peygamberler yeryüzüne göndermiş olan bütün elçilerin bir görevi vardı. O da neydi? Allah'a kulluğu anlatmak. Çünkü Allah Kur'an-ı Kerim'inde yine buyuruyor ki وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Ben cinleri ve insanları Niçin yarattın? Bana ibadet etsinler de diyor. Oynamak, gezilmek, tozmak için değil. Bir görevi var, bir gayesi var bunların. O da kulluktu. Ve bunu bize gösterecek olan ihtiyaç olduğundan dolayı da Allah Azze ve Celle kitabını ve peygamberini gönderiyor. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de peygamberlik vazifesine başladığı sırada karşılaşmış olduğu tablo nasıl? Beş çeşit dinle karşılaşıyor. Mekke döneminde cahiliye devrinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem İslam'ı açıkladığı zaman beş çeşit din var. Birinci grup insanlar meleklere tapıyorlar. Cebrail'e, İsrafil'e vesaire diye melekleri ilah edilmişler ve onları Rab diye onlara adakta, kurbanda, tavafta vesaire türlü ibadetlerde yakınlaşmaya çalışıyorlardı. İkinci grup insan peygamberlere tapıyordu Hristiyanlar İsa'yı İsa, İsa Aleyhisselam'ı ilah edilmişlerdi Yahudiler Üzerir Allah'ın oğludur diyerekten onu ilah edilmişlerdi Üçüncü grup insanlar da salih insanları ilah edilmişlerdi Yani onlar Lahtı Uzda zamana da yaşanmış olan Mekkeli İbrahim Aleyhisselam'ın kabir taht ettikten sonra insanlar Uzaktan Allah'ın beytini tafa geldiğinde bu insanlar o hacılara iyilikte bulunmuş, Onlara su verilmiş, yiyecek verilmiş, onları barındırmış, Salih insanlarmış. Bunlar öldükten sonra şeytan onları kandırıp o insanları, onların peşinden gelen insanları kandırıp onların resimlerini yapın demiş. Sonra bir müddet sonra onların heykelini yapın. Bir müddet sonra da onlara tapın diye kandıraraktan. Ne olmuş? Üçüncü grup insan salih insanları rap edilmiş. Dördüncü grup insan aya güneşe takıyormuş. Mekke devrinde peygamberimiz peygamberiyle görevlendiği zaman karşılaşmış olduğu dördüncü grup aya, yıldız'a, güneş'i ilah edinmişler. Ona ibadet ediyorlar. Ve beşinci grup insanlarda taşa, ağaçlara takarlarmış. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ayrım yapmadan seçim yapmadan işte peygambere tapanla efendim salih insanlara tapan bize daha yakındır. Önce ben bu taşa tapanlarla bu yıldıza tapanların işini bitireyim dememiş ve Kur'an da dediği gibi onlarla yakın savaş diyor ve buradaki savaş yani şirkin Allah'a ortak koşulan şirk ortadan kalkıncaya kadar yakın savaş yani Peygamberleri ilah edinenlerle, salih insanları ilah edinenlerle, ağaca yıldıza tapanları ayırt etmeden hepsinin yanlış olduğunu, hepsinin Allah'ın rızası olmadığını bildirip onlara karşı mücadele etti Allah Azze ve Celle Bakara suresinde emrediyor. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Safa tepesine çıkıyor. Safa tepesi Kabe'ye yakın olan, en yakın olan tepedir. Ve orada insanlara diyor ki Kulû la ilahe illallah tuflihû La ilahe illallah söyleyin ve kurtuluşa edin. O zamanki Ebu Cehiller, Ebu Lehebler, müşrikler Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem neyi kastettiğini biliyorlardı. La ilahe illallah dediği zaman Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem müşrikler çok iyi anlamışlardı Peygamberin kastını. O yüzden Allah Kur'an-ı Kerim'inde peygamberine hitaben hiçbir yerinde demiyor "La ilahe illallah" söyleyin. Kur'an-ı Kerim'e baktığınız zaman hiçbir yerde Allah Kur'an-ı Kerim'inde peygamberine demiyor "La ilahe illallah" söyle. Ne diyor? <gülüyor> "Fa'lem enne la ilahe illallah." Bil diyor. Demek ayrıdır, bilmek ayrıdır. Ha Ebu Cehil'ler biliyorlardı o ne demek istediğini. Ama bugün Müslümanlar La ilahe illallah söylüyor ama ne kastettiklerini bilmiyorlar. Halbuki Kur'an ne emrediyor peygambere? Bil diyor peygambere. Neyi bilecek? Allah'tan başka ilah olmadığını. Allah'ın dışında bütün tapıldığın her şeyin dalalette olduğunu, ateşte olduğunu bilmesi için ona diyor ki La ilahe illallah bileceksin. Demek ki Müslümanın üzerine düşen nedir? Allah azze ve celle beni yarattı. Bana rızık verdi ve beni başıboş bırakmadı. Bana bir peygamber gönderdi, Kur'an-ı Kerim gönderdi, o benden ne istiyor? Ben la ilahe illallah söyledim mi, hangi şartları kabul ettim, hangi şartları da red ettim, bunu bilmesi lazım. Ve ne zaman, la ilahe illallah söylediğim zaman, hangi davranışım, hangi sözüm, hangi inancım, itikadım beni la ilahe illallah'ın dışına götürür. Ve hangi davranışımla, hangi sözümle La ilahe illallah'ın içinde olurum? Bugün maalesef Müslüman La ilahe illallah söylüyor ama yağmuru Allah'tan istemiyor, başkasından istiyor. La ilahe illallah söylüyor, gidiyor rızkı başkasından istiyor. La ilahe illallah söylüyor, Allah'tan daha çok başkasından korkuyor. La ilahe illallah söylüyor, Kur'an'ı eleştiriyor. La ilahe illallah söylüyor, şeriatı söylüyor. E ne anladık bu la ilahe illallah demesiyle? Demek ki Müslüman la ilahe illallah söylediği zaman bunun şartını bilecek ki o la ilahe illallah ona bir faydası versin. Niçin? Çünkü Ebu Cehil, Ebu Lehebler Mekke'nin müşriklere Allah'ın varlığını inkar etmiyorlardı. Sorduğun zaman Ebu Cehil'e seni kim yarattı? Bunu bize Kur'an-ı Kerim söylüyor. ki beni Allah yarattı. Allah'ın varlığını inkar etmiyordu. E peki bu adam neden ebedi cehennemlik oldu? Çünkü Allah'a ibadette ortak koştu. Allah'ın varlığını kişi kabul etmesiyle demek ki cennete giremeyecek. Yani birisi derse ki ben Allah'ın var olduğuna inanıyorum. Demesi seni cennete sokmayacak. Niye? Çünkü Allah Azze ve Celle seni yaratmadan önce tutratına vermiş Allah'ın varlığını. O yüzden Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Her doğan çocuk fıtrat üzere doğar. Onu annesi veya babası, ailesi ne yapar? Ya Yahudileştirir, ya Hıristiyanlaştırır veya hatta Mecusileştirir. Diyor mu Müslümanlaştırır? Demiyor niye? Çünkü zaten o aslı Müslümandır. Allah bize ruhlar aleminde ben sizin Rabbiniz değil miyim dediğinde bütün insanlar dediler ki bilaki sen bizim Rabbimizsin. Demek ki Allah'ın varlığını bilmek kişiyi cennete götürmüyor. Niye? Çünkü Ebu Cehil de biliyor. Kur'an-ı Kerim diyor. Sana rızkı kim veriyor? Yeri göğü kim yarattı? Seyekulun <Sessizlik> Allah. Allah'tır diyecekler. Demeyecek ben yarattım filan yarattım. Benim tutum yarattı, benim latum yarattı, bu yıldız yarattı demiyorlar. Allah yarattı diyorlardı. Peki o zaman Allah'ın dediği şekilde ibadet edin dediğinde işte diyorlardı hayır. Biz Allah'ın istemiş olduğu şekilde değil, bizim öğrenmiş olduğumuz veya hutta bilmiş olduğumuz ibadet üzere gideceğiz. O yüzden alimler tevhid'i tarif ederken la ilahe illallahı başta Allah'a imanı bilmemiz lazım. Allah azze ve celle bizim yaratıcımız olduğuna göre ben Allah'a iman diyoruz. Hepimiz imanın şartında Allah'a iman diyoruz. tu billahi okuduğumuz zaman Allah'a iman nasıl olacak? O zaman bunu bir öğrenelim. Alimler Allah'a imanı üç kısma ayırıyorlar. Birincisi kısım rububiyet tevhidinde Allah Azze ve Celle'ye iman edeceğiz. Peki rububiyet tevhidi ne demektir? Rububiyet tevhidi Allah Azze ve Celle'nin tek yaratıcı olduğuna onun dışında hiç kimsede yaratıcı güç olmadığına, bu kainatın bütün tasarrufu Allah'ın yanında olduğuna, Allah'ın elinde olduğuna itikad etmek. Bu tasarrufu ne falan bir veliye, ne falan bir peygambere, ne falan bir şahıza, ne bir meleke ortak etmekti. Bu tasarruf sadece Allah Azze ve Celle'nin elinde olduğuna itikad etmek. Ve bu konuda firahının dışında, ateistin dışında zaten bütün insanlık bunu kabul ediyor. Yani tek yaratıcının Allah Azze ve Celle olduğunu. Nasıl da söylediğim gibi Ebu Cehil dahi Allah'ın varlığını inkar etmiyordu. Ha, i̇kinci şart hemen nedir? Allah'a imanda Allah'a ibadet tevhidi dediğimiz uluhiyet tevhidi dediğimiz onda Allah'ı birleyeceğiz. Yani ibadet nedir? Kişiyi Allah'a yaklaştıracak olan bütün sözlü bedensel, gizli ve açık olan bütün ibadetlerdir. O yüzden kişi duasında Allah'a dua edecek. Ama bugün Müslüman ne yapıyor? Dua ettiği zaman ya filan diyor. Allah'tan istemiyor. Ya filan yetiş diyor. Ya filan işte şu işimi gör. Diyerekten Allah'a duada şirk koşuyor. Halbuki Allah Azze ve Celle ne buyuruyor? وَقَالَ Rabbukum اَدْعُونِ اَسْتَجِبْ لَكُمْ Rabbiniz buyuruyor ki, bana dua edin, icabette buyuruyor. Kişi Allah'a dua edeceğinde ne yapıyor Allah'a? Duada şirk koşuyor. Hatta Ebu Hanife rahmetullahi aleyh diyor ki, duada falanın hatırına demek dahi şirktir. Diğer alimler bidattan sayıyorlar. Ancak Ebu Hanife Fukhül Ekber'de kitabında diyor ki bu şirktir. Yani kişi kalkıp da duasında derse ki, Kabe'nin hatırına, Muhammed'in hatırına, filanın hatırına, şehitlerin hatırına Allah'ım bizi bağışla derse, bu dahi Ebu Hanife'ye göre şirktir. O yüzden değerli kardeşim, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem nasıl dua yapmışsa biz de aynı onun gibi yapacağız. İkincisi, ibadette yapılan şirklerden bir tanesi, sevgide. Adam Allah'a göstermemiş olduğu sevgiyi başkasına gösteriyorsa, namazdaki göstermemiş olduğu samimiyeti başkasının yanında el pencere dikilip duruyorsa, anlatabiliyor mu Allah'a sevgide şirk koşmuş olur. Evvela şirki daha iyi anlamanız için şirk öyle bir şeydir ki eğer kişi tövbe etmeden o hal üzere ölürse ebedi cehennemliktir buyuruyor Allah Azze ve Celle. Çünkü Nisa süresi 48. ayette Allah Azze ve Celle buyuruyor, اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَنْ يَشَٓا Allah Azze ve Celle buyuruyor ki, Allah asla şirk koşanı bağışlamayacak. Ancak diğer günahla gelirse, dilersem bağışların, dilersem önce cezasını görür. Demek ki tevhidi bilmemiz için onu zıttı olan şirki bileceğiz. Eşyayı tarif etmek için nasıl zıttı bilinmesi gerekirse, beyazı tarif etmen için siyahı bilmen lazım. Açlığı bilmen için tokluğu tarif etmesini bilmen lazım. Sıcağı bilmen için soğuğu bilmen lazım. Tevhidi bilmen için de onun zıttı olan şirki bilmen lazım. Demek ki duada, sevgide, rızıkta, tevekkülde ve yapılan diğer bütün kurbanımızda, adamızda, Tavafımızda, hacımızda, Efendimiz rükumuzda, secdemizde bunu kime yapacağız? Allah'a yapacağız. Bunu birisine, eğer Allah'ın dışında birisine daha yaparsak, yani Allah'a ruku edercesine kalkıp da falan veliye falan mezarda da ruku yaparsak Allah'a şirk koşmuş olur. Kalkıp da Allah'a yalvarmış olduğumuz şekilde başkasına, yalvarırsak, Allah'ın dışında gücü yetmeyecek kişiden medet beklersek Allah'a şirk koşmuş oluruz. Ve başta da ayeti kerime dediğim gibi Allah ne diyor? Ben insanları ve cinleri bana kulluk etsinler diye yarattım. Şirk koşmada. Peygamberimi gönderdim. Peygamberine bakaraktan yapacaklar. Burada en önemli noktadan bir tanesi de yine Müslümanların maalesef bugünkü ümmetin hastalığından bir tanesi de şirki önemsememesi. Çünkü şirk iki kısma ayrılır. Büyük şirk kişiyi dinden çıkartır ve diğeri de dinden çıkartmasa bile ama büyük şirke götürecek olan sebeplerdendir. O yüzden Müslümanlar Allah'ın dinini, Allah'ı Azze ve Celle'yi bilmesi lazım. Peygamberini bilmesi lazım ve İslam dinini kaynaklarıyla öğrenmesi lazım ki şirke buluşmasın. Eğer bulaşırsa ne olacak? cennet ona haram kılındı diyor Maide suresinde. O yüzden bütün peygamberler başta da dediğim gibi neye davet ettiler? Tevhide davet ettiler ve insanları şirkten uzaklaştırmak için bütün gayretleriyle çalıştılar. Ha burada yapılan bugün ümmetimiz ne yaptı? Bugün ümmetimizde yine şirk ortaya çıkmıştır. Hepiniz bilirsiniz özel olarak Türkiye'mizde bu çok yaygındır. İşte Ramazanlarda Salan Veli'nin kabrine falan yere gidip oraya dilekler yazmak, orada adaklar kesmek, işte şu işim olursa falan kabirde şu kurbanı keseceğim, şu adak keseceğim, oğlum sağ selamet askerden döndü mü şu falan ziyaret yerine gidip adak keseceğim, kurban keseceğim demesiyle ne yapıyor? Şirke düşüyor. Allah Azze ve Celle nedir peygamberine? Kul inne salati ve nusuki ve mehyaya ve mamati lillahi rabbil alamin. De ki benim namazım Bakın namazın ve bütün ibadetlerim, kurbanım hepsi hayatın baştan sonuna kadar hayatım ve ölümüm kimin için? Ha? Allah içindir. O yüzden bir Müslüman hayatı ve ölümü ve ibadeti, namazı, her şeyi Allah için olacak. Eğer değilse onun yapmış olduğu ibadet zaten geçerli olmayacaktır. Çünkü ibadetin kabulü için iki şart vardır. Şu anda biz namaz kıldık ve bütün yapmış olduğumuz ibadetlerin Allah indinde kabul olması için Allah iki şart koymuş. Birincisi şart, şirk koşmadan ihlaslı bir şekilde Allah için yapmak, gösteriş için değil Allah için onu yapmak. İkincisi, o da Kur'an'ın ve sünnetin ölçülerinde olacak. Eğer yapmış olduğumuz ibadet Kur'an ve sünnetin içinde değilse o ibadet de geçerli değildir. Tekrar asıl konuya geçiyorum. Neydi o? Dedik ki tevhid üç kısma ayrılıyor. Birincisi rububiyet tevhidi, ikincisi ibadette. Yani ibadetin her türlüsünü Allah Azze ve Celle yapacağız ve onu dışında başkasına Allah Azze ve Celle'ye ortak kılmayacağız. Kılarsak şirke düşmüş oluruz ve şirk üzere tövbe etmeden ölürsek ebedi cehennemde olacağını Allah Azze ve Celle bildiriyor. Üçüncü şeyde tevhid şartı, Allah'ı isim ve sıfatlarıyla Kur'an-ı Kerim'inde bizlere kendini nasıl tarif etmişse ve sahih sünnetinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onu nasıl tarif etmişse biz aynen öyle itkat ederiz. Ne manayı değiştiririz, ne ilave ederiz, ne iptal ederiz, ne de yorum yaparız. Allah Azze ve Celle bize Kur'an-ı Kerim'inde onun eli, yüzü, gözü, nefsi olduğunu bize bildiriyor. Ama bu nasıl el, bu nasıl göz? Onun yorumuna girmeyiz. Ancak var olduğuna itikad ederiz. Ne de deriz, bu el falancının eline benziyor, şu göz şuna benziyor diye yorum da yapılmaz. Bunu yapan dalalet fırkaları olan Mutezile gibi, Efendim Eşariye gibi, ondan sonra diğerleri, bunlar ne yapmışlardır? Ya inkar etmişlerdir veya da anlamını değiştirmişlerdir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Sizden önceki ümmetlerin sizden önceki ümmetlerin helak oluş sebebi nedir? Sizden önceki ümmetin helak oluş sebebi vahyin anlamını değiştirmelerdi. Allah Azze ve Celle haşa kendini tarif etmesini bilemedi de biz mi Allah'ı tarif edelim? Allah Kur'an-ı Kerim'de kendini tarif ediyor. Sahih sünnetli Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Allah Azze ve Celle'nin zatı hakkında bazı bilgiler veriyor. Kalkıp da yok Allah bunu kast etmedi. Peygamber bunu söylemek istemedi diyerekten kendi kafamıza, mantığımıza göre gidersek, Allah korusun, felsefe düşmüş oluruz. Ondan sonra Yunan felsefesinden etkilenip Allah'a isim ve sıfatlarda helak oluruz. Biz diyoruz ki dört mezhep vardır, haktır. Neden dört mezhep hak da diğer fırkalar dalalettedir. bir Hanefi'ye göre kadın eli değdi mi abdest bozulmaz, Şafi'ye göre kadın eli değdi mi? Mahrem yani. Öz hanımın eli değdi mi? Şafi'ye göre abdest bozulur. Şafi'ye göre kan çıksa abdest bozulmaz. Hanefi'ye göre e, abdest bozulur. Peki şiası, mutezilesi, cehmiyesi, kaderiyesi vesaire fırkalar bunların için hak değil de sadece bu dördü hak oldu. Halbuki bunlar da kendi arasında ihtilaflı değil mi? Ha bunların hak oluş sebebi bu imamların Doğru oluş sebepleri çünkü bunların itikadı doğrudur. Fıkıhta ayrılıyorlar ancak Ebu Hanife'ye Allah nerededir diye sorduğunda demiştir Allah arşın üstündedir, semadadır. İmam Şafiye sorduklarına Allah nerededir aynı cevabı vermiştir. İmam Malik aynı zamanda yaşamadıkları halde, Ahmet İbni Hanbel'le aynı asırda yaşamadıkları halde hepsi aynı cevabı vermişlerdir. Demek ki bunlar hak oluş sebebi fıkıhtaki ihtilaflarından dolayı değil. Ya bunların itikadı doğru idi. Diğerleri şiası da namaz kılıyor. Şiası da hacca geliyor. O da zekat veriyor. Ama ne diyoruz? Dalalettedir, sapıklıktadır. Niye? Çünkü itikadı bozuk. İtikadında ne var şianın? Şia diyor ki misal olarak işte Kur'an eksiktir. İşte efendim ee, sahabenin çoğu mürted olmuştur, dinden çıkmıştır vesaire vesaire. Oraya girmeyiz, bu ayrı bir konu. Ancak ehli sünnet ve cemaatin hak yolda kalmasının sebebi bunlar almış oldukları ölçü kaynakları Kur'an ve dedi. E bugün Müslüman Rabbini bilmiyor. Yani buraya bir Alman gelse dese ki, bir gayrimüslim gelse dese sen günde beş vakit namaz kılıyorsun, kâbeye yöneliyorsun, Allah'a yöneliyorsun, Peki bana bu Rabbini bir tarif et. Allah'ın kimdir dese kaç cümle ile Allah'ımızı tarif edeceğiz? O yüzden alimler diyor ki kişi üstüne üç şey bilmesi farzdır öğrenmesi. Nedir? Kişi Rabbini bilecek, Peygamberini bilecek ve İslam dinini kaynaklarından bilecek. Kulaktan duyma değil. Ama bugün Müslümanlar yüzde doksan İslam dinini hep kulaktan biliyorlar. O öyle diyor, ya bu böyle yapıyor, bu böyle yapıyor. Kimse demiyor, ya Allah nasıl söylemiş? Peygamberi nasıl söylemiş? Ve elhamdülillah bu kitaplar Türkçe tercüme edildi. Bugün peygamberimizin ümmet buna ittifak etmiş yani. Bütün gruplar buna ittifak etmiş. Ne demişlerdir? Kur'an-ı Kerim'den sonra ikinci Müslümanların kaynağı hadis kitaplarıdır. Ve bu hadisleri en doğru bir araya toplayanlar, başta olmak üzere İmam Buhari, Nislin, Davud, Nesai vesaire Tirmizi. O yüzden açalım bakalım buhari. Yi. Açalım bu din, kimsenin dini değil bu Allah'ın dini. Kimse bu dini elinde tutmuyor. Bu Allah'ın dini olduğuna göre benim burada ne kaybım olacak? Açalım bakalım buhari. Yi. Orada Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem nasıl imanı tarif etmiş? Allah azze ve celle'yi nasıl tarif etmiş? Meleklere imanı nasıl tarif etmiş? kitaplara imanı nasıl tarif etmiş, ahirete imanı nasıl tarif etmiş, kadere imanı nasıl tarif etmiş ve ben nasıl iman etmişim. Eğer uymuyorsa bil ki senin iman etmiş olduğun şekil yanlıştır. Deme sakın bu hadisler yanlıştır. Ben bu hadisleri almayacağım. Niye? Çünkü İmam Şafi Rahmetullah Aleyh buyuruyor ki, kişi hadis ulaşır da o ondan yüz çevirirse, bilsin ki peygambere en büyük hailliği yapmış olur. İmam Ebu Hanife ne diyor? Diyor, eğer صَحَّ الْحَد۪يسِ فَهُوَ Size sahih hadis geldiğinde, o benim mezhebimdir. Taklitçilik dinde varsa, o da Allah Resulü taklit edeceğiz. Eğer övülecek birisi varsa, Allah Azze ve Celle'yi öveceğiz ve hayat olarak kendimize örnek olarak peygamberi örnek alacağız. Ama bugün adam şeyhini örnek almış, o falanı almış, o falan grubu almış, o falan grubu ve herkes kendi grubunu övüyor. Kendi grubun hatalarını görmüyor, diğer grubun hatalarını görüyor. E nasıl Müslümanlar birleşecek? Ümmeti nasıl birleştireceğiz? Ha bu ümmet nasıl birleşir biliyor musunuz? Aynı İmam Malik, muvatta sahibi mezhep imamının dediği gibi bu ümmeti nasıl ıslah olur biliyor musunuz? Nasıl ki öncekileri, yani ashab-ı kiramı kastediyor, ümmetin öncekileri nasıl ıslah olmuşsa sonrakileri de ancak böyle ıslah olacak. Onlar nasıl istihvaldılar? Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem'den işittiler. Ondan sonra teslim oldular. Eslim teslim. İman ettikten sonra teslim olacak Şart koymayacak. E bugün ben namaz kılırım ama işten sonra, işte ben namaz kılırım ama elliye doldurdum mu? Hacca geldikten sonra şartlı Allah Azze ve Celle istemiyor. Müslümansan, Müslümanla zaten kelime manası da bir tanesi de teslim olmak. Kayıttı şartın. Allah Azze ve Celle İbrahim aleyhisselam'a diyor teslim ol. Ne diyor? Eslemtu li rabbil alemi. Teslim oldu. Ve dost olmak istiyorsan, Allah'ın dostu olmak istiyorsan ne dedi ona? Git dedi çölde falan yere. Bugünkü Mekke'ye git dedi. O zaman Mekke diye bir şehir yoktu. Çöl, bir vadi. Al çocuğunu, hanımını. Aldı ta oraya kadar götürdü. Dedi sen şimdi beni seviyorsan bırak çocuğunu, hanımını yürü falan yere. Allah dostu olacak. Ne yaptı? Hanımının çocuğunu oraya bıraktı. Ne yiyecek var, ne su var, ne bir şey var. Hacer Aleyhisselam diyor, sen nasıl bizi bırakıp gidiyorsun? Hiç cevap vermiyor. Ta ki diyene kadar. Allah mı bunu söyledi? Evet diyor, Allah emretti. O zaman ne diyor? Git diyor. Allah bizi burada aç bırakmayacak. O yüzden değerli kardeşim, Müslüman, Müslümanlığı yaşamamız ancak teslim olursak, kayıtsız şartsız, Allah'ın istemiş olduğu şekilde Müslümanlığı yaşarsak, o zaman Allah'ın rahmeti üzerimize inecek. Yoksa bugün iki milyara yakın Müslüman yeryüzünde var ama tavuk fabrikasına kesilir gibi kesiliyorlar. Ve ne oluyor? Müslümanların izzeti, şerefi hepsi ayaklar altına alınmış ve hiçbir şey yapamıyorlar ve sayıları da kat kat çok olduğu halde. Niye? Çünkü Allah'ın rahmetinden bir kere uzaklaşmışız. Dinini istediğimiz şekilde yaşıyoruz. Onun istediği şekilde yaşamıyoruz. İşimize geleni kabul ediyoruz işimize gelmeyeni kabul etmiyoruz. Tevhidi bilmiyoruz. La ilahe illallah söylüyoruz ama onu bilmiyoruz. Sadece ağızla söylüyoruz. Onun zıttı olan kişiyi ebedi cehennemliğe götürecek olan şirki bilmiyoruz. Acaba hangi davranışımla, hangi amelimle şirke düştüm? Kişi var adam, dükkanını koruması için nazar boncuğu asar, o mavi gözler açar, şunu asar, İşte bu beni nazardan koruyacak, bu benim dükkanımı yangından koruyacak, işte müşteri azalmasın vesaire diye şirk koşu o cam parçasına tevekkül ediyor. Alsa onu yere atsa paramparça olacak. O kendini korumayan cam parçası nasıl senin dükkanını koruyacak zavallı diye düşünemiyor. O yüzden aziz kardeşim Müslüman, Müslüman şeytanın öyle bir lanetullah ki o kadar bir pis bir mahluk ki ne yaptı? Adem Aleyhisselam'la beraber yeryüzüne cennetten çıkıp yeryüzüne geldiği zaman ne yaptı o? Oturdu, düşündü. Oturdu, düşündü. Zamanı var, bizim zamanımız yok, belli. Ama ona Celle kıyamete kadar mühlet vermiş. Başladı düşünmeye, düşünmeye, düşünmeye bu insanları nasıl bozabilir? Ve ne zaman bozdu bu insanları? Adem aleyhisselamdan sonra on asır bozamadı insanları. O on asır insanlar hep tevhid üzerine Allah'a kullukta onları saptıramadı. Ne zaman saptırdı? Nuh aleyhisselam kavmine kadar. Ne yaptı Nuh aleyhisselam kavmi? Salih insanları ilah edildi. O yüzden Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne yaptı? Nuh aleyhisselamın kavminin başına gelen, bu ümmetin başına gelmemesi için şirke gözecek bütün yolları kapattı. Ne dedi? Evlerinizi kabire çevirmeyin. Benim mezarlığımı Tabir yerine çevir, meza bayram yerine çevirmeyin. Siz bana nereden salavat getirirseniz, o bana ulaştırılır diye hadisi şerifini söyledi. Ne yaptı burada? Kendisini dahi ulaştırmamak için, şeytan insanları kandırmaması için o yolları kapattı. Ama dinini bilmeyen, peygamberin sünnetini bilmeyen zavallılar ne yaptılar? İşte biz peygamberden şefaat istiyoruz. İşte biz peygamberden aracı yapıyoruz. Salam veli aracı edinerek diyerekten kendi mantığıyla bir din ürettiler. Ve şeytan insanlardan ne zaman razı oluyor diyor musunuz? Ta ki onu ebedi cehennemlik yapana kadar. Günahkarız şeytan sevmez. Bidat ehlini sever. Bidat nedir? Dine sonradan uydurulmuş olan her şeydir. Peygamberimizin yapmamış olduğu bir şey. ibadet amacıyla diyorum. Yoksa elbise, araba, uçağa binmek, sürmek değil. İbadet, yani biz ibadeti burada konuşuyoruz. Kişiyi Allah'a yaklaştıracak, cennete götürecek olan davranışların senin ibadettir. Ha bunlar Peygamber'in yapmış olduğu şekilde olması lazım. Eğer yeni bir şey üretmişsen bil ki buna bidattır. Ha şeytan günahkarı sevmez, bidat ehlini sever. Neden? Çünkü günahkar bir pişman olur. Yıllardır zina etmiş, kumar oynamış, içki içmiş, ailesine zulüm etmiş, babasına, annesine karşı itaatsizlikte bulunmuş, haramlar işlemiş, ama bir günler yarabbi pişmanım tövbe eder ve Allah hepsinin o yapmış olduğu günahları bağışlar. Ama bidat ehli hiçbir zaman tövbe etmez. Niye? Çünkü yaptığını doğru zanneder de o yüzden. O yüzden değerli kardeşim, Müslüman Rabbini bilecek, Peygamberini bilecek ve İslam dinini kaynaklarıyla öğrenecek. Öğrendikten sonra bunlarla amel edecek. Amel ettikten sonra insanları buna davet edecek. Ondan sonra da karşılaşacağı bütün problemlere de sabredecek. Bunu kim bize söylüyor? Kur'an-ı Kerim söylüyor. Ne diyor? Vel asr innel insane le kısr. Ne demek? Asra yemin olsun ki bütün insanlar hüsrandadır. Yani cehennemdedir kaybettiler. Kimler hariç? İllellezîne âmen. İman eden. İman nedir? Allah'ı bilmek. Doğru bir şekilde Allah'ı bileceğim, peygamberini bileceğim, kitaplarını bilecek, meleklerini bileceğim ondan sonra İslam dili kaynakları ne diyeceksin? ondan sonra iman edip mi ne yapacaksın amel edeceksin amel ettikten sonra ne yapacaksın hakkı tavsiye edeceksin yani amel ettiğin şeye insanları davet edeceksin anneni ona çağıracaksın babanı ona davet edeceksin hanımını ona çağıracaksın çocuğunu çağıracaksın köyündekini çağıracaksın ilçedekini çağıracaksın, çağıracaksın. Türkiye'ye onu davet edeceksin ve bütün dünyayı neye çağıracaksın Allah kulluğa çağıracaksın Ondan sonra karşılaşacaksın bütün problemlere ne yapacaksın? Sabredeceksin. İmam Şafii ne diyor? Diyor ki şahit Allah Azze ve Celle bu süreden başka bir süre indirmemiş olsaydı bu insanların aleyhine yeterdi diyor kıyamet dini. Niye? Allah diyor iman et, amel et, ona çağır ve karşılaşacağın problemlere de bu esnada sabret diyor. Demek ki Müslüman ilk yapacağı şey tekrar tevhidi tazeleyecek. Tevhid inancı nedir? La ilahe illallah nedir? Bunu da yine aslından Kur'an-ı Kerim'inden sahih sünnetten başta Buhari, Müslüm ve diğer hadis kitapları olmak üzere bunlardan açıp okuyacak. Ondan sonra imamların, itibar edilen imamların kitaplarından imanın tarifini bilmesi lazım. İman nedir? Nasıl imanı ben muhafaza edebilirim? Ve ne zaman ben imanı kaybetmiş olurum. Eğer iman gitmişse, tevhidi zedelemişse, vallahi kıldığı namaz boş, hacı boş, bütün insanların Müslüman etsin, Allah kabul etmeyeceğim diyor. Niye? Çünkü sen bana diyor, şirk koştun diyor. O yüzden Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Mekke devrinde 13 sene insanlara sadece La ilahe illallah anlattı. O kadar anlattı ki, Fedir savaşına, hicretin 2. senesinde 17 Ramazan'da Bedir Vadisi'ne çıktığı zaman nabız yokluyor sahabesini. 13 yıllık imanın neticesi ortaya çıkacak. Diyor Kaçalım mı Medine'ye geri? Çünkü öyle bir ordu geliyor ki hesapta yoktu. Mekke'den bir ordu gelip Ebu Sufyan'ın kervanlığa destek olarak kurtarması için Mekke'den müşrikler büyük bir orduyla geliyor. Halbuki onların niyeti Şam'dan gelen Ebu Süfyan'ın malına el koymaktı. Çünkü o Müslümanların parasıyla alınmış olan maldı. Hicret eden Müslümanlar mallarını gazbedip, Şam'da satıp onun yerine başka malla geri dönen müşriklerin mallarını Peygamberimiz alacaktı. Çünkü bu mal Müslümanlar hakkıdır. Ve Ebu Süfyan haberi alınca Mekke'deki müşriklere haber gönderiyordur, yetişin, Muhammed ordusuyla gelip mallarınızı alacak. Onlar da büyük bir ordu hazırladılar. ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem savaş niyetiyle çıkmamıştı Medine'den. O Bedir Vadisi 150 kilometre Doğu Batı Sahile olan bir vadi yerindedir. Şu anda bir şehir oraya kurulmuştur. Oradaydı ve oraya peygamberin sadece iki atla ve çoğu ayakla giden, çoğunun silahı olmayan sahabeyle beraber gitmişti. Yani kılıçları bile fazla yoktu. Çünkü bir kervana el kıl edip alacaklardı. Niyet budu, savaş değildi. Beni nitekim sahabesine soruyor? Ey ashabı. Ne yapalım? Geri mi dönelim? Medine'ye hani geri mi kaçalım? Yoksa bunla, bu orduya karşı bizden üç kat daha güçlü, daha büyük olan bir orduyla savaşalım mı? Sahabe-i Kiram ne dedi? La ilahe illallah işte neticesidir. Bir rivayete göre dedi ki sen bize desen toprağın altına gir ve bir daha çıkma biz buna razıyız. Diğer bir rivayete biz sana beni İsrail'in Yahudilerin Musa Aleyhisselam'a dediği gibi demeyeceğiz. Git sen ve Allah'la beraber savaş. Biz burada seni bekleyeceğiz. Senle Allah'ın git savaş diye demeyeceğiz. Biz seninle, senle, Allah'ınla ve seninle beraber sonuna kadar savaşacağız diye peygamberimiz de söz verip ve peygamberimiz la ilahe illallah sonunu aldı, neticesini aldı. Demek ki la ilahe illallah nedir? Yerle gökün ayakta durmasının sebebidir Aziz kardeşim. Bugün eğer kıyamet kopmuyorsa yeryüzünde La ilahe illallah yaşanıyor diye. Ne zaman ki insanlar arasında La ilahe illallah yaşanmayacak kıyamet kopacak. Yer ve sema ayakta durmayacak. Gökyüzü bugün üstümüze düşmüyorsa bilesiniz ki yeryüzünde La ilahe illallah yaşanıyor. Ve hadis-i şerifte ne diyor? İnsanlar ne zaman ki La ilahe illallah işte o eskiden atalarımız bu sözü söylerdi. Başka bir şey biz bilmiyoruz. Anlatabiliyor mu? O sözle insanlar arasından yok olduğu zaman kıyamet kopacak. Çünkü Allah Azze ve Celle bu dünyaya hiçbir önemsi vermemiştir. Allah Azze ve Celle önem verdiği şey kulun Allah'a secdeye kapılıp ondan tövbe af dilemesidir. Allah buna bakıyor. Eğer vallahi kıymet verseydi kafirlere su bile dahi vermezdi. Onları aç bırakırdı. Elbise dahi vermezdi. O yüzden hadis-i şerifte peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, yerdeki bütün ağaçlar, taşlar kafire lanet okuyor. Ya Rabbi bu kafirin ruhunu çabuk al da ben bunu üstümde taşımayayım. Ağaç ve taş kafire lanet okuyor. Yani bugün kafir rahat yaşıyorsa, Müslümanın sayesinde yaşıyor. Niye? Çünkü Müslüman la illallah dediği müddetçe o da yaşıyor. Ama ne zaman ki Müslümanlık yeryüzünden kalktığı zaman, anlatabiliyor mu? O gün işte kıyamet kopacak Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Demek ki aziz kardeşim değerli cemaat sizden ricam baştan başlamak. Yani şu ana kadar belki bize öğretilen anlatılanlarla çelişkiler olabilir. Ancak ne diyorum ben burada? Dinin aslına dönün. Aslı nedir? Veda haccında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurduğu gibi ben size iki şey bırakıyorum. Buna sarıldığınız müddetçe asla sapıtmayacaksınız. Birisi Allah'ın kitabı, diğeri benim sünnetim. Vallahi bir kişi, vallahi diyorum, bir kişi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ömründe yapmış olduğu ibadetleri yapmaya kalkışsa, onun göstermiş olduğu zikirleri yapmaya kalkışsa ömrü yetmeyecek. Ama şeytan bize boş işlerle bizi uğraştırıyor dinde olmayan ibadetlerle bizi uğraştırıyor ve bizim ömrümüzü öyle tükettiriyor. Halbuki peygamber yapmış olduğu ibadetleri yapmaya kalsak vallahi ömrümüz yetmeyecek. Ama ne yapıyor? Kişi aslı Allah Kur'an-ı Kerim'de diyor, zalim ve cahil olduğundan dolayı cahilliğini gidermek için Allah'ın kitabını okumuyor. Çünkü kişi ne zaman cahilliğini giderir? Allah'ını tanıdığı zaman. Peygamberini tanıdığı zaman ve İslam dinini kaynaklarından bak. Kadı İslam dinini bilecek demiyor. Kaynaklarından bildiği zaman muhakkak ki cehaletini gidermiş olur ki adaletli olsun ve zulmü kaldırırsın o üstünden. Demek ki değerli kardeşim Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor hüküne hadisi şerifinde ben size öyle bir din bıraktım gecesi gündüz gibidir. Gecesi gündüz gibidir. Karanlık normalde bir şey görülmez karanlıkta. Ama o bize öyle bir din bıraktı ki gecesi gündüz gibidir. Ancak hevasına uyan sapıtacak diyor. Havada uçan kuştan haber verdi. Kur'an-ı Kerim'de adam geliyor dağları soruyor diyor Allah niye dağ yarattı? Her şeyden diyor haber verdi. Kişiyle ilgili olacak dünyada ihtiyacı ne varsa Allah Azze ve Celle hayatında dünyada ve ahirette mutlu olması için her şey bütün hayrı ona açıklıyor ve bütün kötülüğe de cehenneme götürecek olan şerri de açıklıyor o yüzden kişi ben bilmiyordum cahilim demek ve Allah'ın yanında hesaptan kurtulacağını zannediyorsa yanılıyor niye evet cehalet özürdür kişi diyebilir Ya Rabbi ben cahildim bilmiyorum ama Allah azze ve celle diyecek ki peki cehaletini neden gidermedin tamam cahil olabilirsin ama cehaletini niye gidermedin diye hesap ver o zaman o zaman işte kişi veremeyecek hesabını. O yüzden Allah Azze ve buyuruyor? ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَ اِذٍ عَنِ اللّٰيكُ O gün nimetlerden hesaba sorulacaksın. Yani bu sıhhatından, bu vücudun o almış olduğu nimetlerden rızıktan sana Allah Azze ve Celle hesap soracak. Ya dini öğrenmedin, dedikodu yaptın, haram işledin. Bunlardan hesaba sorulmayacak mısın? Ve nimetin hesabını veremeyeceksin. Nimetin, bu gözün dahi nimetin Hesabını veremeyeceğimize göre nasıl olur da dinde olmayan Allah'ın dememiş olduğunu, peygamberin yapmamış olduğunu icat etmek, Allah'ın haram kılmış olduğu şirki yapmak veya da bazı hurafelere itikad etmeyin hesabını nasıl vereceğiz? Bunu nasıl Müslüman düşünmüyor? Çünkü ayeti de başta dediğim gibi bu ömür senin ömrün değil. Bunu Allah sana verdi. Ne diyor? اِنَّ صَالَاتِ وَنُسُكِ وَمَّهْيَيَيْ وَمَمَاًۜ Lillahirrahmanirrahim. Bu ömür Allah'ın sana vermiş olduğu şeydi. Alacak senden geri. O zaman onu Allah için değerlendir. Başta ne diyeyim? Müslüman olarak ölünüz Allah Azze ve Celle buyuruyor. Demek ki en büyük derdimiz ne olacak? Kur'an'ı bilmek olacak. Allah Azze ve Celle Allah Resulü ne buyuruyor? İçinizde en hayırlısı kimdir? Kur'an'ı okuyan ve öğretendir diyor. Demek ki eğer Kur'an'ı okumuyorsak, öğretmiyorsak dinimizle meşgul olmuyorsak cenneti beleşte alacağımıza inanıyorsak bilin ki yanlıştır bu. Bu böyle beleş bir cennet yok. Bizim üniversite bir hoca her zaman bunu söyler. Sorun der. Kime sorarsanız sorun. Cennete gitmek ister misin? Demez ki istemez. Herkes evet isterim. Ne demek? Değil mi? Ama cennete giden yolda o zaman yürü, Cennete gitmek istiyorsan cennet gide, cennete giden bir yol var. O zaman o yolda yürümen lazım. Yoksa şimdi ben buradan kalkıp niyetim Medine'ye gitmek olsa ama kuzeye doğru gitsem hiç ulaşır mı? Ulaşamam. Gitmem için o yöne yönelmem lazım. Ona gidecek vasıtayıp arayıp ona bilmem lazım. O yüzden bu dini de anlamamız lazım, yaşamamız lazım, tebliğ etmemiz lazım ve insanlara arasında her zaman doğruyuz, Kur'an'ın ahlakıyla ahlaklanmamız lazım. Budur kurtuluş. Bunun dışında inan edin kurtuluş yoktur. Bunun dışında hakkı başka yerde Kur'an ve sünnetin dışında falancının filancının yanında hakkı arıyorsa vallahi yanılmıştır. Yanlışlıktadır. Çünkü bütün imamlar demiştir beni taklit etme. Kimi taklit et? Peygamberden al. Biz nereden arıyorsak sen de oradan ol. Ve elhamdülillah bu kitaplar bugün Türkçemize tercüme edilmiş. Hadi Arapça olsaydı derdiniz Arapça bilmiyor. Ama bugün bunu ecdadımız Türkçede tercüme etmiş ve bunun en basit yönel işleri dahi Bunlar 30 sene önce, 40 sene önce takriben Buhari komple tercüme edilmiş. Açın okuyun orada ne yazıyor? Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem nasıl abdest almış, nasıl namaz kılmış, nasıl oruç tutmuş, nasıl zekat vermiş, nasıl kurbanını kesmiş? Acaba beninki uyuyor mu? Peygamberimiz eşiyle nasıl beraber olmuş? Çocuklara nasıl terbiye vermiş? Hepsi yazıyor orada. Ama biz bunları okumuyoruz, bunları bilmiyoruz. Ondan sonra kalkıp da dini tartışıyoruz. Din tartılaşacak bir konu değildir. Din yaşanacak için Allah Azze ve Celle gönderdi ve yaşayanı mükafatlandıracağım diyor. Yaşamayana mükafat yok. Allah'a ben biliyorum diyen kişi kalbim temiz namaz kılmıyorum diye kişi ne kadar yanlıştasa yine din adına birisi bir şeyler yapıyorsa eğer dinde yoksa o da yanlıştadır. Peygamberimiz ne buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem? Dinde aşırıya giden helaktadır. Aşırılık nedir? Dinden uzak kalmak ve yine dinde olmayan bir şey yapmak aşırılıktır. Adam var 24 saat zikir ediyor. Eğer Peygamberimiz öyle yapmamışsa bu aşırılıktır. Adam var namaz kılmıyor bu da aşırılık. Her zaman orta yol yapacağız. Allah Resulü namaz kıldığını Kılacağız. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sigara içti mi içmedi mi? İçmediyse bırakacağız. O nasıl yaptı? Hep onu soracağız. O nasıl uyuduysa öyle uyuyacağız. O nasıl tuvalete girdiyse öyle gireceğiz. O nasıl yemekte ne söylediyse öyle diyeceğiz. Her şeyi ona göre yaparsak kurtuluştayız. Ve kişi cennete dahi ondan önce giremeyecek. Bakın. Kişi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemden önce dahi cennete giremeyecek. Cennetin kapısında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vardığında melekler ona dur diyecek. Sen kimsin? Diyecek ben Muhammed'im. Cennetin bekçisi diyecek ki kapıların açılmasını emredecek. Ve Peygamberimiz o bekçilere soracak. Benden önce birisini siz buraya bıraktınız mı? diyecekler. Hayır. Bize verilen vazife göre önce seni içeri almaktı. Alimler bu hadisi şerh ederken, açıklarken diyorlar ki: Demek ki ahiret günü dahi peygamberin yanında yürümeyeceksin. Önünde yürümeyeceksin, arkasında yürüyeceksin. Bu dünyada da eğer onu örnek almışsan, ahiret günü de onun arkasında yürüyeceksin. Ama sen bu dünyada falan şeyhi, falan hocayı, falan kişiyi örnek almışsan sen de onunla beraber yürüyeceksin. Ve Allah azze ve ahiret günü soracak, sen niçin böyle yaptın? Ya Rabbi falancı böyle söyledi, o yüzden yaptın. E diyecek, git onunla haşlo, onunla beraber ol. Ama ahiret günü sorsa, sen niçin böyle inandın, sen niçin böyle ibadet ettin? Ya Rabbi işte senin Kur'an'ında böyle yazıyordu, senin peygamberinden hadisi şerifte böyle emretmişti, ben böyle yaptım dediğin zaman... Allah azze ve sen de peygamberle haşlı. E biz kimle haşlı olmak daha büyük bir şereftir? He? Hiç şüphesiz peygamberiz sallallahu aleyhi ve sellemle. O yüzden aziz kardeşim, sizin daha çok vaktinizi almak istemiyorum. Yapacağımız, yani her meselede, yani her meselede Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme bakacağız. O nasıl yaptı? Ve hocalara bir soru sorurken, Türkiye'mizde bilhassa ben Mescid-i Nebevi'de görev yaptığımdan dolayı hemen hemen Türkiye'mizin bütün illerinden insanlarla tanışıyoruz sohbete katılanlarla soruyu yanlış soruyoruz. din adamına hocalara biz soruyu yanlış soruyoruz. hocam abdest nasıl alınır böyle soru sorulmaz hocam öğle namazını nasıl kılacak öyle soru sorarsan hoca da kendine göre abdesti tarif eder kendi düşüncesine göre namazı tarif eder soru sorarken hep Peygamberimiz nasıl abdest almış? Öyle sorar. Ha eğer o da peygamber adına konuşuyorsa ona şunu hatırlatacağız. Ne diyeceğiz? Peygamberin bir sözü var. Kim benim adıma konuşur da bir söz söyler de bana isnat ederse ben bu sözü söylememişsem ne yapsın? Yerini ateşte hazırlasın diyor. O zaman hoca da kafadan konuşamıyor. Gidip araştıracak önce. Ama sonra ona ki şu bozulur o da her mi bunu Ye. Ama size peygambere göre var mı? Peygamberimiz yapmış mı? Peygamberimiz nasıl tavaf yapmış? Peygamberimiz nasıl ezan okumuş? Peygamberimiz nasıl sakalını bırakmış? Peygamberimiz sakalı kesmeyi emretmiş mi? Var mı yok mu? Hiç diyor. Ona göre kes. O da bir der. Öbürsüne dersen hocam şöyle yapayım yap. Çünkü kendisi de yapıyor. Adam sigara içiyor, hoca diyor, hocam sigara içiyor, iç diyor. Çünkü kendisine o cevaz verir yani. Senden önce kendisine temizle çıkartmaya çalışıyor. Böyle din olmaz. O yüzden peygamber içmiş mi? İçmemiş bırakacak. Peygamber sakalı var mıdır? de bırakacak. Peygamber namazda şunu mu okudu Fatih? bizim şimdi akşam namaz üç rekat. Niye? Yirmi rekat kılsaydık daha güzel değil miydi? Ama peygamberiz bak, üç rekat kıldı diye biz üç kırıyoruz. Dört kılsak kabul olmayacak. Üç rekat farzı kıldı. Fatih'e suresini okudu diye biz okuyoruz. İsterseydik başka süre okasaydık. Ama hayır. Her İbadetin zamanı yeri peygamberimiz nasıl göstermişti öyle yapacağız Ha bazı zikirler vardır her zaman söyle. Boş zamanda her zaman Subhanallah söyle. Elhamdülillah söyle. Bunun zamanı yeri yoktu. Ama tuvalette de söylemeyecekti. Peygamber orada zikir yasak etmiştir. Kalkıp sen tuvalette Subhanallah elhamdülillah dersen zikir yapıyorum diye yanlış. Yani her şey bir ölçüsü var bu dinde. O yüzden bu dini de ancak kaynağına dönersek. Bakın çok önemli, hep, hep tekrar ediyorum. Ancak kaynağına dönersek vallahi her gün on ayet okuyun, onun anlamını okuyun, 10 tane hadis okuyun, onlarla amel edin, bir senede bu ne yapar biliyor musunuz? 3600 hadis yapar, iki senede İmam Buhari'den fazla hadis bilmiş olursunuz. Ama işte yapmıyoruz. İlim budur, İmam Buhari olsun, diğer imamlar bunu bir gecede öğrenmedi. Her gün bir tane bir tane. Bir bakacaksın 50 sene sonra sensin Ali sensin dinini bilen anlatabiliyor mu ve kendini kurtarmış olay. Yoksa hep hazır dinleyici olursa her kişi önüne gelen bize bir şey anlatacak. Bugün bizi bu tarafa götürecekler yarın bu tarafa diğer tarafa diyor. Şimdi düşün birisi buraya gelse içeri girse dedecek ey cemaat, misal namazda ellerinizi başının üstüne koyun buraya koymayın göbeğin üstüne koymayın da başını üstüne koyun desek ne deriz ona? Ne diyeceğiz? He? Ne diyeceğiz? Eğer ona söversek ona kızarsak bu yanlıştır. Ondan ispat isteyeceğiz. Delil ver diye Sen bilmiyorsun denmez. Ne diyeceğiz ona? İspatın var mı? Dese ki benim babam böyle kılıyordu. Kabul edeceğiz mi? Etmeyeceğiz. Dese ki benim şeyhim böyle yapıyor. O yüzden ben namazlı ellerimi buraya koyuyorum dese kabul edeceğiz mi? etmeyiz. Ama bize Kur'an'dan sahih sünnetten getirse o zaman kabul eder. ha Bütün ibadetleri eğer yapmaya kalkışırsa soracağız peygamberimiz yapmış. Yapmamışsa hiç kıymetli yok. Ne kadar ama güzeldir falan. Hayır. Çünkü İmam Şafii diyor. ihanet yapıyorsun. Peygamberimiz diyor ki amellerin en kötüsü ve şerru'l umur muhtesatihah diyor. Amellerin en kötüsü dine sonradan uydurulan bütün bidatler. Ve bütün bidatler nedir? Sapıklıktır diyor. Ve her sapıklıkta ateştedir. Niye? Çünkü Peygamberimiz diyor ki, ben bütün her şeyi size açıkladım. Allah Kur'an-ı Kerim'de diyor, اَلْ يَوْمُ اَكْمَلْتُ لَكُمْ Bugün dininiz tamamladı. Yani Peygamber sallallahu aleyhi vefatıyla artık hiç kimse, hiçbir merci, hiçbir güç kalkıp ne bu dinde bir şey değiştirebilir, ne ilave edebilir, ne de bir şey çıkartabilir. Niye? Bu din tamamladı. Zaten bu ayet indiğinde sahabe ağlıyor. Niye ağlıyor? Çünkü bu peygamberin görevinin tamamlandığının bir işaretidir. Ölümünün yaklaştığını, sahabe-i kiramın arasından Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ayrılacağının işareti olduğundan dolayı sahabe ağlıyor ve diyor ki Ya Resulallah bize nasihat et. Nasihatın nedir, vasiyetin nedir? Ne diyor? İşte bu hadisi söylüyorum. Amellerin en kötüsü nedir? Benden sonradan uydurulacak olan bütün bidatlerdir. Ve her bidat sapıklıktır. Ve her sapıklıkta ateşli olacaktır. Allah hepinizden razı olsun. Ve ahirud davana enülhamdülillahi rabbil alamin.